Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Bugün şey bu Mısır'la büyük bir diplomatik krizin patlak verdiğini de söylememiz lazım. Belki biraz onun üzerinde başlayalım. Yani Türkiye'nin dış politikası özellikle bu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam baştan beklediği gibi olmadı. Yani Suriye'den sonra şimdi de Mısır'la çok ciddi bir kriz var. Hatta Türkiye'nin Mısır Büyükelçisi'ni persona non grata ilan ettiler ve ülkeden ayrılmasını istediler. Tabi Ankara'da buna karşılık cevap verdi Mısır'ın Ankara Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan ederek ve bu durum bayağı ciddi bir Yani başbakan da şey diyor, gazetecilerin sorusu üzerine dikleşmeyi seven bir insanım, darbecilere hiçbir zaman saygı duymayacağım demişti. Ama daha önce Ömer Beşir'in mesela hakkında bir hayli saygı gösterdiğini biliyoruz. O darbecilerin evet, bunları, dik alası. Evet. evet. Sıradaki gelişmeler Türkiye'nin giderek daha fazla dış politikada yabancı gözlemcilerin ifadesiyle dış politikada daha fazla sektör, ideolojik olarak sektör bir pozisyon alıyor olmasını e, olması olarak yorumlanıyor. Yani bir Türkiye Ortadoğu'da eee yalnızlaşma, bir e, tecrit olma hali e, Durumu sergiliyor e, ve tabii bu e, mısır konusunda özellikle Müslüman kardeşlerin eee koşulsuz müttefiki. Bu koşulsuz müttefik tabirini altını çizmek lazım çünkü eee Amerika Birleşik Devletleri de şu anda Mısır'la ilişkileri hiç iyi değil biliyorsunuz. Ama Mısır'la diplomatik ilişkilerini kesmedi. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri Mısır'ın Mısır ordusuna yaptığı yıllık 1,3 milyar dolarlık yardımın bir kısmını, hibenin bir kısmını kesti. Fakat bir şekilde diplomatik ilişkilerini devam ettiriyor. Çünkü Türkiye böyle bir duruma geldi. Çünkü Türkiye Mısır yönetimi tarafından ki Mısır yönetimin demokrasiyle desteklenecek bir tarafı yok elbette. Evet. Ama desteklenmeyecek kıvamda olan herhalde Mısır kadar epey bir ülke var. Türkiye'nin sıcak ilişkiler kurduğu biraz sonra geleceğiz ona. Mısır yönetiminin ifadesi Ee, özetle e, Mısır e, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin e, Mısır'da gazetecilere Türkiye ile olan ilişkilerle ilgili e, söyledikleri özetle şu Türkiye kamuoyumuzu Mısır'ın çıkarlarına karşı etkilemeye çalışıyor Ülkede karışıklık e, çıkarmaya çalışan örgütleri destekliyor Şimdi ülkede karışıklık çıkarmaya çalışan örgütler Mısır'ın şu andaki e, diktatörlük yönetimi e, nezdinde e, Müslüman kardeşler. Biz Müslüman kardeşlerin e, karışıklık çıkarmaktan ziyade bir e, gasp edilmiş bir hakkı koruyan örgüt olarak e, tanımlayabiliriz. Ama bir ülkenin e, iç işlerine doğrudan karışmak e, bu başka bir... E, başka bir sorun. Yani Türkiye'nin iç işlerine e, askeri dönemde bile e, karışmaya çalışanlara Refah Partisi'nin 1990'ların ortasında e, söylediklerini e, hatırlatabiliriz örneğin. E, bu doğru mu yanlış mı? E, Tartışmasının ötesinde bir tartışma. Bir de tutarlı mı pozisyonu Türkiye'nin? E, biraz evvel senin ima ettiğin şekilde. E, birincisi, Türkiye e, dış E, politikası Mısır'da çok yoğun bir şekilde Müslüman kardeşlerin hamisi danışmanı konumuna geçmişti. İktidardayken e, Müslüman kardeşler hatta e, şu anda Müslüman kardeşlerin içindeki tartışmalardan e, edindiğimiz bilgilere göre e, Müslüman kardeşlerin içinde daha ılımlı bir kanat e, bu duvara toslamayı bir tür Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milli görüş döneminde, Erbakan dönemindeki tavrının Mısır'a Mısır'a dayatılması veyahut Mısır'a öğütlenmesinin bir sonucu olarak sunuyorlar. Yani nasıl Erbakan sonuçta 28 Şubat müdahalesine maruz kaldı ama belki de bu bu müdahalenin ortaya çıkmasına yol açacak, onu kışkırtacak eylemlerde de bulunmuş idiyse e, ve sonuçta başaramamış bir kişi olarak e, damgalanmışsa, iktidardan devrilmek, e, düşmek zorunda kalmış bir kişi olmuşsa, Mısır'da da e, Türkiye dış politikasının ve özellikle Türkiye'li e, danışman e, kuruluşlarının Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın danışman kuruluşlarının verdikleri danışmanlık hizmetlerinin radikal bir duruş sergilenmesi yönünde bu meşhur eee Tayyip Erdoğan'ın bu gene söylediği dik durma tabirinin etrafında dik durma tavrının etrafında eee bir bir duruş, bir politika Yürütülmesi yönünde olduğu ve dolayısıyla da İhvan'ın Müslüman kardeşlerin e, gerçek güç dengelerini, gerçek e, ordu, Mısır ordusunun arkasındaki gücü, güç dengelerini, Mısır ordusunun konumunu e, tam hesaplayamadan... E, Ve muhalefetin, Mısır'daki muhalefetin toplumun ihvanla olan Müslüman kardeşlere olan e, ilişkisinin karışıklığını hesaplamadan e, bir e, karşısına geniş bir ittifak e, oluşmasına yol açtığını ve bunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mısır yönetiminin e, gözü kapalı arkasında olmasının ve bu yönde onu desteklemesinin de e, çok ciddi sorumlu olduğunu ifade ediyor Müslüman kardeşlerin bir kesimi. Yani... Müslüman kardeşler içinde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu desteğini hem saygıyla ama aynı zamanda eleştiriyle, saygıyla işte bizi desteklediler ama eleştiriyle bizi yanlış yola sevk ettiler e, diyen bir kesim var. Şimdi bu e, Mısır konusundaki bu hata... E, Darbeden sonra artarak devam etti, hatta veya aynı şekilde devam etti ve biraz evvel dediğim gibi dış gözlemcilerin ifade ettiği biçimde Türkiye Mısır konusunda, Suriye'den daha da fazla Mısır konusunda sekter bir pozisyon alan, sekter bir konumdan hareketle dış politikasını yürüten ülke ve dolayısıyla da aynı zamanda yalnızlaşan, yalnızlaştıkça sekterleşen bir ülke olarak değerlendirilmeye başlanıyor bazı e, gözlemciler tarafından. Ahmet, şundan, şu noktada ufak bir parantez açabilirsem. E, dün e, Taraf Gazetesi'nde manşet haberi, e, Amber'in zamanın e, oldukça çarpıcı bir haberi vardı. Yani Suriye'deki Selefi grupların Hatay sınırına bir kilometre uzaklıktaki evet. Türkmen köylerinde katliam yaptığı... Evet. Ve burada da e, muhalefetin en büyük sorunun da mesela bir Türkmen savaşçıya göre Suriye muhalefetin en büyük sorunun da iyi, Müslüman kardeşler olduğu. Yani Katar'dan gelen silahları kendilerine alıp Türkmenlere vermedikleri gibi. Geçenlerde mesela diyor El Baldır diye birisiyle e, konuşmuş bir liderlerden birisiyle. Türkmen liderlerinden kadın, geçenlerde bir kadınımızı 8 ayrı adam aralarında paylaştı. Membiç köyünde kadın kendini astı diyor. Yani El-Kaide militanlarının köylerine gelip insanların burunlarını kulaklarını kestiğini söylüyor ve katliğiniz vacip karılarını hediye ediyorlar. Katliam yapıyorlar. Ama bunun ihvanın da çok büyük rolü olduğunu fitne, fitneye sokan evet. ihvan olduğunu söylüyorlar. Yani Suriye'nin evet. yarısı gitse Türkmenlerin hepsi ölse umurlarında değil Müslüman kardeşlerin yeter ki onlar başta olsunlar diyor. Evet. Ee, enteresan bir bağlantı vardı yani burada da. Evet. Tayyip Erdoğan'ın e, tavrına dönersek verdiği yanıt şöyle. E, biz biz e, Bizim takındığımız tavır Mısır halkına karşı değildir, darbeci yönetime karşıdır. Çünkü biz dünyada demokrasi mücadelelerinin yanındayız. Biz halkların egemenlik haklarına saygı duymayanlara asla saygı duymayız. Halkların iradesine saygı duyanlara her zaman saygı duyduk. Bundan sonra saygı duymaya devam edeceğiz. Şu cümle önemli. Bütün derdimiz demokratik parlamenter sistemlerin dünyada güçlenmesidir. Atılan bu adım da onun neticesidir. Şimdi bu hakikaten... Fevkalade. Fevkalade. Yani bir birkaç gün önce e, Rusya'da şaka Putin'e ya bizi şu AB derdinden kurtar da Şangay Beşlisi'ne girelim e, diyen kişi aynı zamanda bu. Biliyorsunuz Şangay Beşlisi dünyada... Demokratik parlamenter sistemi Yerleştirmek için en büyük Mücadeleyi veren örgüttür Rusya, Çin, Tacikistan, Kazakistan Kırgızistan ve Uzbekistan'dan oluşan Yani Bir tane bile tut... demokrasi yok onlarda Birinde bile Birinde bile demokratik parlamenter Sistem yok Demokrasiden vazgeçtim hani, evet, Demokratik parlamenter sistem, sistem yok evet. Sistem yok Bu kadar tutarsızlık Yani bu kadar Söylediğinin ark, önünü arkasını düşünmemek nasıl olabilir diye düşünüyorum. Ama bu Tayyip Erdoğan'a e, özgü bir tavır mı? E, galiba değil. Çünkü Dışişleri Bakanı'na baktım. E, o da Bahreyn'de e, konuşmuş. Mısır'daki askeri darbeyle ilgili olarak sesimizi yükselttiğimiz zaman amacımız Mısır'ın iç işlerine karışmak değildi demiş. Biz Mısır'da hiç kimse hiçbir grubu desteklemedik demiş. Buyurun buradan yakın. <gülüyor> i̇nanılır gibi değil. E, inanılır. Aynı e, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Bahreyn'de konuşuyor gene. Ve şunu söylüyor e, Bahreyn'le ilgili. Burada e, her zaman refah ve istikrar ülkesi olarak bölgenin istikrar için önemli bir ülke Bahreyn'dir falan diyor. Ve yani e, Bahreyn ettik ve mezhepsel farklılıklarla yarattığı ulusal mutabakat diyaloğu hem bölge açısından hem dünya için şimdi olduğu gibi gelecekte de iyi bir örnek olmaya devam edecektir diyor. Biliyorsunuz Bahreyn'de Suhri, Suriye'den bir ay önce yani Suriye'deki ayaklanmadan bir ay önce 15 Şubat 2011'de bir ayaklanma oldu. Ve ba Arap Baharlığının unutulmuş isyanıdır Bahreyn ve Suriye'deki e, bu 14 Mart 2011'de Suudi Arabistan 4 bin silahlı e, askerle ve Birleşik A Arap Emirlikleri askerleriyle evet, evet e, Bahreyn'e girdi ve bu isyanı bastırdı Çok 80'den fazla insan öldü. öldü. Ta takip etmeye çalıştık zaten hala aktivistler içeride biz onları Hala aktivistler içeride. da de ya. devam ediyor zaman zaman. 14 Şubat kolektifi var. Bu Can'ın söylediği eylemler. 14 Şubat kolektifi var. 14 Şubat kolektifi e, isyanın ikinci yılında e, yürüyüş yaptı. Gene bir, bir, bir çatışma oldu. Bir polis ve bir e, gösterici öldü. E, ve arada devam ediyor. E, ve bunu Bahreyn'de söylüyor Aynı Davutoğlu. Daha da vahimli söyleyeyim ben şimdi. Yani bu Hakikaten insan şaşkınlığa düşüyor. E, bu, bu kişiler... E, Hepimiz aptal mı yoksa kendileri mi e, her gün e, bir gün önce söylediklerini unutarak mı konuşuyorlar? Davutoğlu yine aynı şekilde Bahreyn'e diyor ki politikamız prensip odaklıdır. Mısır'daki askeri darbeyle ilgili olarak sesimizi yükselttiğimiz zaman amacımız Mısır'ın iç işlerine karışmak değildi. E, peki Mısır'daki askeri darbeyle... E, ilgili söylediğiniz zaman, ihvanla ilgili pozisyon aldığınız zaman oranın iç işleri olmuyor mu? Bu yanlış olmayabilir. Ama hiç olmazsa iç işlerine karışmak değildi diye söylemeyin. Evet. Şey. Ve arkasından daha da şaşırtıcı bir şey. Bunu basında da yansımaması olmasına çok şaşırıyorum. Diyor ki e, Türkiye'nin komşuları olan ilişkileri e, çok iyidir. Bakın lütfen buna dikkatle dinleyin. Suriye dışında tüm komşularımızla iyi ilişkiler yürütüyoruz. Rusya ile mükemmel ilişkilerimiz var. Yunanistan, Bulgaristan, Irak, Ukrayna Azerbaycan'la da öyle. Pazartesi günü İran'da olacağım. Orayla da keza öyle. Tüm komşularımızla olağanüstü ilişkilerimiz var. Ermenistan komşumuz değil bizim. Evet. İnanılır gibi değil. Onu saymıyor yani. Ama inanılır gibi değil. Doğudaki en yani tabii. Ya hiç ilişkimiz olmayan bir konu. Yani tüm komşularımızla olağanüstü ilişkilerimiz var lafını nasıl edebilir bir Türkiye Dışişleri Bakanı? Hani sıradan bir insan unutabilir bunu. Ama bu, bu, bu kişi nasıl böyle bir laf edebilir? Evet, çok e, hakikaten bunu biz de fark etmemiştik. E, hatırlattın, iyi oldu. Bir de e, maalesef zamanda daralıyor, 4 dakikamız bir şey var. Ama şeyi de söylemek istiyorum, yani darbecilere hiçbir zaman saygı duymayacağım, dikleşmeyi seven bir insanım. Lafı da Erdoğan'ın, özellikle Ömer Beşir'in, e, yani kendisi büyük bir darbeyle, Geldi Sudan'da Gerçi kansız bir darbeydi Ama darbe olduğu konusunda hiçbir Olmaz yok. olur mu? Mehdi'yi devirdi Mehdi. 1989'da darbeyle geldi He. Arkasından Hasan Turabi'nin Desteğini almıştı Hasan Turabi Ömer Beşir'i ekarte etmeye çalışınca 99'da Hasan Turabi'yi Tasfiye etti yanılmıyorsam öldürttü de Hasan evet. Turabi'yi Ve o günden beri de ilk baştan e, hükümet başkanıydı. Sonra kendisini cumhurbaşkanı ilan etti ve 1989'dan beri iktidarda olan darbe sonrası 1989'dan beri yani 1990-2010 2000 2010, e, ee, kaç seneyettinizse <gülüyor> şimdi bir tane hatırlayamadım. 15-16 senedir ve biraz fazla 90'la ha, tabii e, 2013 arası 23-24 seneden senedir. beri 24 senedir 24 seneden beri iktidarda olan ve hakkında uluslararası ceza mahkemesinin 2008 ve 2010'da iki defa e, soykırım suçundan e, dava açtığı ve tutuklama kararı e, verdiği Yeğen iktidardaki devlet başkanı Ve onu el el üstünde tutan hem açıklamaları hem davranışları da oldu. Bütün Adalife Kalkınma Partisi iktidarının, Erdoğan'ın da. Hep... Tarım Tarım Bakanı Mehdi Eker geçtiğimiz Kasım ayında, yani içinde bulunduğumuz Kasım ayında başında Sudan'a gidip Sudan'da konuşmuştu muadilleriyle beraber. Aynı zamanda El Beşir'le de görüşmüştü. Evet, darbeciler... Yani görüşebiliriz. <gülüyor> bilmelerine karşı çıkmıyorum çünkü olabilir yani olabilir Sudan, o dışları bizim dışları şöyle bir iddiada hep bulundu biz Sudan'la ilişkilerimizi yürü, sıcak tutmaya çalıştık çünkü orada bir iç savaş vardı ve biliyorsunuz sonuçta bu Beşer Ömer Beşir hakkını verelim hem güneş Sudan'ı isyanını bastırmak üzere Mısır ordusunda yetişmiş bir subaydır bu 1980'lerde güneydeki isyanı ayrılıkçı isyanı bastırmak üzere özellikle orada yıllarca savaşmış fakat sonunda 2000'lerin sonunda biliyorsunuz güneyle bir anlaşmaya varıp güneyin ayrılmasını da kabul etmiş referandumda kabul etmiş bir kişi Ve bizim dışişleri bakanlığı genellikle Beşer Ömer Beşeri bu yöndeki bir politika içinde aynı zamanda desteklediklerini falan da söyleyerek evet, kendini e, Ama cümle yani cümle o zaman çalışıyor. da gazetecilere, darbecilere hiçbir zaman saygı evet, duymayacağım aynen. dememek gerekiyor. Yoksa bu aynen. çifte standart oluyor. A, yani aynen. Ona, ona büyük Bahreyn saygı. Bahreyn de aynı şey değil mi? Evet, Bahreyn de aynı şey. Tamamen. Yani burada büyük bir çifte standart var ve bunun ötesinde bir de ben <gülüyor> Davutoğlu'nun Ermenistan'ın bizim komşumuz, evet. sanık komşumuz olmadığını iddia eder, eder biçimde konuşmasının daha da vahim olduğunu. Çünkü insanlar aynı zamanda kafalarındaki coğrafyada tasarımlarından hareketle bazı şeyleri, bazı politikaları yürütürler. Kafalarında bir coğrafya vardır. Biliyorsunuz Amerika'nın ortasındaki o izole kasabalardaki insanların... Dünya haritasını çizdiğinizde Amerika dünyanın yüzde 95'ini kaplar, yüzde beş de dünyanın gerisidir. Evet. <gülüyor> bu, bu, bu, bu bir şeyi yansıtır. Yani ilkelere dayalı politika deyip ondan sonra da bunları söyleyince o zaman yani ne diyeceğini bilemiyor insan. İnsan hakikaten ne diyeceğini bilemiyor. Yani bu bu, bu kadar ya da çok konuşuyorlar. <gülüyor> evet. O da var. O da. Var. Öyle bir seçenek de var.